Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. Bugün çok heyecanlandığımız bir söyleşimiz var. E, programın başında da duyurmuştuk sizlere. Ölümünün ikinci yılında Yaşar Kemal'i konuşmak üzere editör ve Açık Radyo'nun da Açık Dergi'nin de programcılarından biri Sevengül Sönmez'i arıyoruz stüdyomuzda. Hoş geldin. Merhaba. Merhaba, hoş geldin. Hoş evet ve Yaşar Kemal'i konuşacağız dedik. E, en başta aslında biz bir e, genel haliyle Yaşar Kemal senin Yaşar Kemal'le münasebetini sorarak başlamak isteriz ama konuşacak elbette çok şey var. Ben sana bırakayım diyorum mikrofonu bundan sonra. Evet, <gülüyor> evet Yaşar Kemal'siz iki yıl aslında geride evet. bıraktığımız ve Yaşar Kemal'in eksikliği sanki söz söyleme gücümüzü de azaltan bir şey. Çünkü benim Yaşar Kemal'im ve herkesin Yaşar Kemal'i Sözünü sakınmadan söyleyen bir adam. <gülüyor> Onu sanırım edebiyatta yaptığı, çığır açtığı ve yol açtığı beraberinde arkasından takipçisi olarak gelenlerin dışında bu kadar önemli bir insan, önemli bir karakter yapan şey bu. Sözünü sakınmadan söylemesi. Dolayısıyla geçtiğimiz iki yılda Türkiye'nin başına gelenleri düşünürsek eğer e, söz söyleyen, e, o sözü sakınmadan söyleyen Yaşar Kemal'i çok özledik. Çok şey söylerdi muhtemelen. Kesinlikle çok şey söylerdi. Dolayısıyla e, sanırım e, ben kişisel olarak Yaşar Kemal'i tanıdığım süre içinde e, insanların onu neden bu kadar çok sevdiklerini yakından görmüş oldum. E, çünkü hakikaten e, insan herkesi çok seven bir adam Yaşar Kemal ve e, iyiyenin... Yanında olmaktan, e, haksızlığa da ses vermekten yana bir adam olunca Hı -hı. E, dolayısıyla da bu topraklarda en çok e, arzulanan e, şey olmuş Yaşar Kemal'in dile getirdiğim. Evet, Hı -hı. bine dönüp bakma ihtiyacı hakikaten insan hissediyor. Ya, Yaşar Kemal öyle bir boşluğu doldurmaktaydı aslında doldurabilir çünkü geriye bıraktıkları... Öyle böyle değil edebi evet. eserleri ve bir yandan da aslında duruşu yani karakteriyle de bir model olarak da yani ilham olacak kadar çok izi var etrafımızda. Sen de aslında böyle bir genel bu değerlendirmeye yönelik çalışmanın bir parçasısın. İlerleyen günlerde daha da gelişince fa farklı çıktılarını da konuşuruz ama bir vakıf söz konusu her şeyden evvel Yaşar Kemal'in manası. ...le ilgili, biraz ondan bahsetmeni isteyelim... ...kurucularından olduğunu evet. düşünüyorum. Ee, Yaşar Kemal adına... ...bir vakıf kuruldu. Ee, Yaşar Kemal'in... ...Eşi Ayşe Semiha, baban... E, ...yürütücülüğünde bir ekiple... ...Zülfü Livaneli ve Arif Keskinler'in de... ...içinde olduğu e, bir... E, ...kurucu heyeti vardı, mütevellisi vardı. Hı hı. E, i̇lk etkinliklerini de... ...ikinci ölüm yıl dönümüyle yapmaya... ...başlıyor vakıf. Hı hı. E, Yaşar Kemal Vakfı tam da onun... E, i̇yiliğe ve dürüstlüğe e, inancını e, ve haksız ol, haksızlık karşısındaki tavrını e, kendine amaç olarak koymuş <gülüyor> e, ve e, bunu e, sürdürmek isteyen bir vakıf. E, öte yandan da Yaşar Kemal'in e, etkisi, Yaşar Kemal'in e, hem edebiyatta hem akademik dünyada hem toplumsal... E, tarihte e, yarattığı etkiyi, izi e, takip etmek, e, bu bilgiyi sistemli olarak arşivlemek e, amacıyla kuruldu. E, ve bir taraftan akademik e, edebiyat dünyası bir yandan ne bileyim e, işte belki sosyoloji araştırmaları gibi. Hı hı. Şimdi yavaş yavaş çalışmaya başlayınca önümüze çıkacak bir sürü farklı şey olacak. Hı hı. E, bu bağlamda da... E, Pek çok kişi elindeki kişisel belgeleri de e, ve yanı sıra e, Yaşar Kemal'le ilgili bir araya getirdiklerini de vakfın e, arşivine getirmeye başladı. Evet yani Yaşar pardon Yaşar Kemal elinden çıkanların dışında onun yankılarının evet. da aslında toparlanması belki işte tasdifi ve doğru temalarla sunulması evet, söz konusu olacak. Evet bir kere her şeyden Yaşar Kemal kadar çok yazmış. E, yani hani 1950'li yıllarda ...ilk e, ürünlerini vermiş ve 2010-2012'ye kadar evet. neredeyse fiili olarak yazmış. Çok büyük bir bölümünü yaşamanın büyük bir bölümünü gazeteci olarak yani. Yıl olarak çok olmasa ama yoğunluk Hı. olarak e, önemli e, e, çok sayıda da eser vermiş biri olduğu için... ...bir kere külliyatın eksiksiz olarak toparlanması açısından çok önemli vakfın yürüttüğü bu e, çalışma. Çünkü dönüp eski gazetelere, dergilere baktığımızda bir sürü şey çıkıyor. Ee, hı hı. Hani şimdilerde daha da kolay ulaşıyoruz onlara. Yanı sıra yaşarken e, ve bunları yaparken ne tür e, etkileşimler yaratmış, ne tür e, e, yeni bir söze imkan sağlamış e, onu da takip etmek mümkün. E, öte taraftan da o kadar çok şey var ki yaşarken Kemal'le ilgili hiçbir araya getirmediğimiz bir yandan da onları topluyoruz. Ne, ne demek? Sol <gülüyor> yani şöyle mesela... E, Yaşar Kemal 1952'de şimdi gazeteciliğini konuşmaya başladığımızda tekrar döner bakarız bunu ama 1952'de Cumhuriyet Gazetesi'ne gelip yazı yazmaya başladığında işte bir öyküsünü yanında getirip öyküsünü okutmak istiyor. Öyküsünü okuyunca Nadir Nadi e, onun iyi röportajlar yapabileceğini düşünüyor ve işte sen git Güneydoğu'da röportajlar yaptığı ve Yaşar Kemal o bildiğiniz e, pek çok da gazetecinin aslında e, temel metin olarak okuması gerektiğini düşündüğüm Kesinlikle. okullarda da okutulması gerektiğini düşündüğüm e, o röportaj dizilerine başlıyor e, çok Büyük bir yankı uyandırıyor İstanbul basınında fakat Yaşar Kemal röportajları yapmaya devam edip e, Güneydoğu'dan İstanbul'a gelmediği için yani Diyarbakır'dan Van diye devam edip sonra o sırada deprem olduğu için Erzincan'da haber toplamaya devam ettiği için İstanbul ve Ankara basınındaki etkilerini kendisi maçlangıçta görmüyor. Ama İstanbul'a geldikten sonra e, öğreniyor ki herkes çok beğenmiş. Fakat e, bu... E, Yazdıkları daha sonra meclis gündemlerinde konuşulacak e, ve mecliste gelen soruyla e, gerçekten e, Yaşar Kemal'in yazdıkları doğru mu diyerek e, meclis oturumlarına getiriliyor. Elimizde kayıtlar var e, ve öte taraftan da işte mesela Ulus Gazetesi'nde Yakup Kadri ya bir yiğit adam çıktı e, işte memleketin halini anlattı. Ey işte devleti yönetenler evet. e, siz görmez misiniz diyor mesela bir yazı var böyle. Belge muamelesi yapılıyor yani aslında. Evet evet yani öyle bir şey oluyor ve e, o açıdan bakıldığında da Yaşar Kemal tam bu işte yurttan haberler. E, çünkü Hı -hı. Yaşar Kemal'in kurduğu bir servistir yurttan haberler. Hı -hı. Bunun altını çizmek gerekiyor Hı -hı. belki. Şimdi bize çok tanıdık geliyor evet. da. Evet. E, şey e, bir haber servisi olarak fiili olarak işletilmesi ne Yaşar Kemal sorumlu oluyor gazetede. Ee, ve böyle bölgedeki e, işte kendisini haber e, yapan insanlara da telefonda e, onlar haber okuma, da, okuduklarında da onları değil şunları anlat. İşte her zaman e, tek başına cinayet ya da işte e, kötü bir şey haber Hani bu biçimde haberler yapmayın diyerek de daha sosyal bir mecraya bakmalarını sağlıyor. Yurt haberleri e, bu anlamda, ee, Yaşar Kemal'in Cumhuriyet gazetesine <gülüyor> fiili olarak armağanı olan bir şey yani. Daha evet. öncesinde elbette Anadolu'dan haberler yapılıyor ama e, servisi hem kuruyor hem de yönetiyor bir taraftan. Hatta Türk basınına sonrasında yani evet. bir, bir başka Etkiliyor. gelenek olarak. Zaten orada şey var e, Anadolu notları yani e, e, memleket röportajları, memleket hikayeleri memleket notları, memleket mektupları, kendi başlıkları da hep e, bu biçimde geliyor e, ve Hı -hı. onu da e, zeminini oluşturuyor. Sonra da başka gazetelerde ve dergilerde de kendisi devam ediyor. Aslında şikayetçi olduğu bir şey de var bir taraftan. Yani 12 yıl boyunca Cumhuriyet'te devam edebiliyor buna ve sonrasında hiç kimse de çıkıp bana sen ne güzel röportajlar yapıyorsun, e, gel burada yapmaya devam et demiyor diyor. Yani Bir taraftan Hı -hı. günümüzde gazetecilerin yaşadığı o engelleri yaşarken halde kendi döneminde bu haliyle yaşıyor gibi bir durumdan bahsedebilir miyiz? Evet, Yaşar Kemal'in bir e, bunca e, e, Cumhuriyetteki serüvenin sadece röportajlarla kalmıyor. Ben e, bu gazeteci röportaj, gazeteci Yaşar Kemal'le ilgilenmeye başladıktan sonra çok önemli birkaç şey keşfettim. Yaşar Kemal bir fiil haber de yazıyor. Yani Hı -hı. Yaşar Kemal bildiriyor diye Hı -hı. haberler var. E, bildirdiği haberler ilginç. E, hep böyle... E, Doğal felaketler olduğunda Hı. bölgeye gönderilen muhabir Yaşar Kemal oluyor. Yani e, zelzele, sel gibi e, şeyler söz konusu olunca biraz coğrafyayı tanıması. Biraz da bence yani kişisel görüşüm bu ama insanlarla çok iyi iletişim kurabilmesi doğru ile iletişim ilgili. Yani doğru iletişim kurabilmesi. Yani birinin acısına evet. e, ortak olmak. O acıyı zaten Yaşar Kemal röportajlarının evet. en önemli yanı yaşayarak yapılması ya. <gülüyor> evet. Ee, ve Kemal aslında uzun bir zaman boyunca Anadolu'dan e, işte e, ihtiyaçları e, anlatan haberler yazıyor. E, i̇şte Eskişehir depreminden, e, işte Erzincan depreminden, Çukurova depreminden e, bölgenin ihtiyaçlarını bildiriyor. E, sonrasında da yine benzer bölgelerde seçim haberleri takip ediyor. Baya bildiğiniz hani bugün de e, olan e, seçim e, hani o günün koşullarında nasıl oluyorsa bu e, ve Cumhuriyet Gazetesi'nin 1957 seçimleri için yaptığı bir e, şey var sayfa var böyle Türkiye haritasının üstünde işte bu bölgeden Yaşar Kemal sorumlu deyip bir fotoğrafını koymuşlar <gülüyor> falan Yaşar Kemal bütün Güneydoğu'dan başlayıp Doğu Anadolu'dan Karadeniz'e kadar işte seçim takip edip. Durumu an be an bildiriyor. Ee, yani Yaşar Kemal bildiriyor da bana her zaman ilginç geliyor. Ve çok da e, değişik metinler Yaşar Kemal açısından. Değişim, Nasıl değişik? Yani sunduğu mecreyle alakalı bilmem belki aciliyet ama isabetsiz değildir Aa, hiç. Şöyle evet. yani e, onun aslında e, bütün o röportajların kaynağı olan hı hı. metni... E doğrudan anlatma. Yani hani yine kendi anlatıyor. Yani bir haberi de e yorumlayan bir haberi de başka bir dile döndüren bir Yaşar Kemal var karşımızda. Çünkü e bir röportajını okumuştum. E şey diyor yani ben bu haber dilini anlamıyorum ve hani haber dilinde yazamıyorum. Bana göre bir şey değil. E i̇şte ben hep böyle yazıyorum. İlle de haber olsun diyorsanız Vasfiye Bacım yazsın haberi diyor. Bu Vasfiye Bacı'dan hemen söz etmek gerekiyor. Vasfiye Özkoçak, Cumhuriyet'in en önemli evet. gazetecilerinden biri. Ve yani gerçekten hani Yaşar Kemal'in Vasfiye Bacı'sı, onu da hani sevgiyle analım. Evet. Ve hani Yaşar Kemal'in haber diline döndürülmesi gereken rötuşlarını o yapıyor. E, bu e, bu haberler de röportajları da besleyen şeyler. Yani Yaşar Kemal'in e, notlarını, gözlemlerini, Anadolu'ya dair sözünü çoğaltan e, bir mecra gibi geliyor bana o nedenle. Ve belki de tam bu noktada e, bugün hani eksikliğini hissettiğimiz şey bu ama Türkiye'yi bu kadar iyi tanınmasını sağlayan da. Evet, evet, edebiyatında da demek ki çokça beslemiş bir deneyimden bahsediyoruz aslında gazetecilik. Mesleğin ama gazeteciliği de kendine göre baştan tanımlayıp o şekilde yaşaması da onun özelliği, cesaret bilemiştik zaten konuşmanın en başında en evet. yani çok aranan özelliği. E, tabii sonrasında da e, Cumhuriyet'ten sonraki yıllarda da devam ettiğinde yani o hani ayrılıp devam ettiğinde de çok güçlü haberler yaptı. Yani Hı. Musa ile ilgili yaptığı e, işte e, yani Mus Musa Anter'in öldürdüşü üzerine... Yazdığı uzun yazı dizisi e, ya da e, yine e, benzer biçimde basın açıklamaları, basın bültenleri, basın bildirileri e, hı hı. aracılığıyla gazetede verdiği ses de aynı güçte hep devam etti. Evet yani onunla da sınırlı değil aslında madem böyle bir şey değil ufak e, konolojiyi de takip ediyoruz son dönemlere kadar belki gazete yazıları aracılığıyla e, olmasa da bir şekilde... E, memlekete dair, gündeme dair sözünü söyledi. Orada e, nasıl özellikler gösteriyor mesela Musa dışında ne e, Şimdi anabiliriz? Yaşar Kemal 63'te e, Cumhuriyet Gazetesi'nden ayrıldıktan sonra e, işte o, o günün Türkiye'sinde e, önemli sayılan bir e, işte derginin de kuruluşuna e, vesile oluyor. Ant dergisi. Hı hı. E, Ant dergisi ve Ant yayınları. E, Yaşar Kemal'in de işte kurucularından biri olduğu bir dergi ve eksiksiz olarak her sayısında bir köşe yazısı yazıyor ve bunların hemen hepsi de dönemin Türkiye siyaseti açısından güçlü yazılar. Yani camiler kışla oldu yazısından tutun işte işte demokrasiyle ilgili diğer yazılar, hatta gazetecilikle de ilgili bir yazı var orada. Pek çoğu o günün Türkiye'sinde Türkiye'nin nereye gittiğini anlatan yazılar ve ilk tutuklanmalar, ilk takipler de o süreçlerde başlıyor. Alpay kabacılığıyla beraber arkası arkasına bir sürü dava açılıyor hakkında. Yaşar Kemal odan itibaren yani Cumhuriyet'in gazeteden ayrılıp da bu yolla söz söylemeye başladığından bu yana da hiç susmuyor aslında. Her büyük toplumsal felaket dediğim yani kişilerin başına gelen e, kötülüklerde her zaman bir e, ses çıkartıyor. Yani açlık grevleri söz konusu olduğunda, ölüm oruçları söz konusu olduğunda Hı. ara bulucu olmaktan e, bizzat bu görüşmeleri e, sağlayıp yapan e, ve işte düzeltilmesi için büyük en büyük sesi çıkartan kişi ya da basın özgürlüğüyle ilgili e, dönemde e, o dönemde yaşanan sıkıntılar e, işte e, can yayınlarından daha sonra kitaplaştırılan serüvende ...işte yasaklı malzemetimlerle ilgili olarak kampanyalar yapıp... ...işte bu kampanya doğrultusunda kitabı tekrar basımını sağlamak da... ...Yaşar Kemal'in yaptığı şeylerden biri. Yani aklım tek tek yani kronolojik olarak Tabii. gelmese de... ...yani bütün büyük olaylar söz konusu olduğunda... ...Yaşar Kemal'in çare olsun diye başvurulduğu bir çağı geride bırakmış oluyoruz. Evet. Peki, e, başta deneyiminiz diye sormuştuk. Sizin yaşarken maddi tanıştığınız o kısmı belki biraz hızlı geçtik. Eee arşivin onun ölümünün ardından ulaşmadınız. Zaten bir süredir aslında o evrakla şeysiniz. Mesainiz var. Ana biraz özel de olsa anlattığınız istesek onun olan o mesainin nasıl geçtiğini. Ya, e, çok kolaydır aslında anlatabilmek ama birkaç şey bana çok çarpıcı gelir. Hep mesela ee, Yaşar Kemal iyi bir okur, ee, çok iyi bir okurdu gerçekten ve e, mesela Çehov onun için çok özel bir e, yazar. Hep e, işte hani okuma koltuğunun yanında hep yenilenen bir Çehov kitabı görmek bana e, ilginç e, gelmiştir. Yani hani o e, her birkaç e, arada yani bir hafta arayla iki hafta arayla gördüğümde orada yeni bir Çehov öyküsü okuduğunu görmek beni hep e, şaşırtır e, ve o koltukta insan o Çehov'u arıyor. Ben e, kişisel anılarımı değilim ama başka Hı. şeyleri anlatmak istiyorum. Bu Yaşar Kemal imgesi açısından ilginç geliyor. Şimdi Üsküdar'dan işte Vaniköy'e doğru giderken zaman zaman taksi kullandığımda işte bir şey oluyor diyelim ki telefonda konuşurken işte Yaşar Kemal'lere gidiyorum falan deyince e, kimi taksi şoförlerinin çok heyecanlandığını e, gördüm ve eve doğru yanaşınca e, yani istop edip ya ben de gelip görsem olur mu diye. <gülüyor> bir zaman sonra hani artık bunu yapmasam iyi olur galiba. Eve bir sürü taksiçile gidiyorum diye. Ben Yeşer Bey'in cenaze töreninde katılamadım yazık ki ama şey Bayağı Vaniköy'ün taksicilerinin gönderdiği bir çelenk olduğunu görünce aslında <gülüyor> evet, o hayata temas etme konusu bana çok değişik gelmişti hakikaten. Evet. Onun dışında yine benim Yaşar Kemal'le ilgili bana en çarpıcı gelen şeylerden biri Yaşar Kemal'in doğaya duyduğu hayranlık. Yani bu hem eserleri için hem kendi yaşamında onu çok var eden şeylerden bir tanesi. Yani canlılık. Bir bitkinin büyümesi ve o büyümeyi seyretmek, hı hı. onu yazıya dökmek hı hı. ve bunun için de tabii çaba göstermek ki Yaşar Kemal'in röportajcılığına geri dönecek evet. olursam en önemli röportajlarından biri olan Yana Ormanlar'da evet. 50 gün röportajı, daha sonra Denizler Kurudu röportajı bizim coğrafyamızın doğaya yani bu doğa katliamlarına çok en başta ilk ...dikkat çekenlerden bir tanesi, Yaşar Kemal ölene kadar da belki en çok bu alanda mücadele etti. Yani doğanın korunması ve geleceğe daha iyi bir dünya bırakılması için... Hı hı. ...hani benim böyle kişisel hikayemde bunu en kıymetli genel şeylerden biri o... ...yani çok emanet edilmiş bir şey gibi gelir. Yani yaşadığımız doğaya saygılı olmak hı hı. ve israf etmemek, bu hani oradan... E, ...gördüğüm şeylerden biri oldu benim için. Evet oğlum, mirasının bir parçası evet, yani... E. ...Yaşar evet. Kemal'in. Evet, Seven Gülsönmez'le... ...beraberiz. 28 Şubat... ...tarihi, ikinci ölüm yıldönümü ...Yaşar Kemal'in. Evet, ve... E, ...Yaşar Kemal Vakfı'na belki bir tekrar... ...dönersek, e, nihayetinde o çalışmalar... ...devam ediyor ve... E, ...Yaşar Kemal etrafında geliş, e, gelişen... ...çalışmalarda, örneğin akademik şeyler dedik belki de öyle bir örnek de verdin. Gözünüze çarpan enteresanlıklar ya da aklınızda kalan şeyler var mı değerlendirilebilecek, konuşulabilecek? Nasıl çalışmalara vesile oldu Yaşar Kemal? Aynı zamanda insanlarda neler yarattığına dair bir e, belki e, temsil olabilir bunu konuşmak. Şimdi Yaşar Kemal'in e, eserlerinin dünya üzerinde ne kadar yol kat ettiğini e, yan yana koysanız birkaç e, dünya uzay ilişkisi çıkacaktır büyük olasılıkla. <gülüyor> E, Halihazırda e, 163 e, dünya ülkesinden e, ve onlarca dilden bahsediyoruz. Yani 60'a yakında dilden bahsediyoruz ve çok sayıda kitap. E, bir kere en erken, yani Türkçenin e, başka dillere e, çevrilen, en erken çevrilen yazarlarından biri var karşımızda. Dolayısıyla çok ciddi olarak Hı. dünya üzerinde edebiyatının tetiklediği bir şey var. E, bu mesela bu çalışmalar e, sırasında zaman zaman e, akademik e, çalışmalarda karşımıza çıkmaya başlıyor. E, doktoralar e, yazılıyor. Yeni doktora tezleri yapılıyor Hı. Yaşar Kemal ile ilgili olarak. E, özellikle e, dilin e, yani Yaşar Kemal dünyasını belirleyen o anlatı dilinin e, incelenmesi yani bir tür e, Yaşar Kemal üslubunun ortaya çıkartılması açısından onu bununla ilgili çalışmalar e, yapılıyor e, ve e, yine benzer bir biçimde e, o geleneksel anlatı formunun bugün başka bir yani çok gelenekli bir anlatının modern romana geçtiği en güçlü örnek. Ve dünyada neredeyse bunun benzeri sayılabilecek kitaplardan biri Moby Dick mesela. Yani düşünceler olursanız bir tane tez gördüm işte yani hani Moby Dick Yaşar Kemal'in yapıtlarını karşılaştıran hani bunlar hmm. bana çok heyecan veriyor tabii ki. Evet ve aslında Yaşar Kemal Vakfı da bütün bunları aynı zamanda bir araya getirecek olan çalışmaları yapıyor şu an, anda. Evet yapacak. en azından yapacak yapıyor, ve yata, yapmaya yapacak. başladı. Yani bir kere e, bir e, hem Türkiye'de hem dünya üniversitelerinde yapılan tezleri e, bir araya getirmek. Eğer e, açık arşivlerse Hı -hı. bunlar onları Hı -hı. E, işte okuyucuya internet üzerinden toplu olarak ulaştırmak gibi bir niyetimiz var. Hı -hı. Öte taraftan da diğer... E, yani tez yazanların bunları bize ulaştırması mümkün olabilir. Başka belki bizim elimizde olup onların görmedikleri kaynakları da kullanmaları mümkün olabilecek bir zaman sonra. Evet. Peki 1975 yılında verdiği bir mülakatında diyor ki röportaj yazısı, röportaj geri dönmeden aslında gazeteciliğin bu biçimi yapılmadan dünyadaki kötülükler düzelmez. Son... Zamanların yani bir şekilde birlikte zaman geçirdiğiniz halinde buna dair bugünün gazeteciliğine dair bir değerlendirme yaptığını duydunuz mu? Yani bununla ilgili konuştuğunuz günlük gazetelerin günlük gazeteler dair yaptığı yorumlar var mı aklınızda? Yok aslında hiç onun üzerine konuşmamışız ama bu 2010'da İstanbul'da yapılan bir toplantı vardı Dünya Gazeteciler Forumunun toplantısında. <Gülüyor> Ee, Yaşarken Kemal'in çok açık ve net bir şeyi var yani gazetecilik çok büyük kan kaybediyor ve yani basın e, aslında e, can çekişiyor e, diyor. 2010'da böyle bir e, tespiti vardı ve yani görmezden gel gelmeyi e, işte üstünü kapatmayı ya da ses vermemeyi bir gazetecinin yapmaması gereken bir davranış olarak gördüğünü hani her koşulda dile getirmiş biri e, yani ben bireysel olarak hiç gazetecilik üzerinden konuşmamışım. Şimdi siz sorunca fark ettim. Hı hı. Evet. evet bu arada yani otosansürle ilgili çok feci e, bir resmin içerisinde olduğumuz bir dönemde ayrıca konuştuğumuzu da söyleyelim. Daha yeni Avrupa Konseyi'nden rapor yayınlandı. Son 6 senenin değerlendirmesi. 6 sene önceki halde de çok iyi değildi diye belirtiyor Fikret İkiz dün Biyanet'teki yazısında. Altı sene daha da kötüleşmiş vaziyette. oto Otosansür zaten vakayı adiyeden sayılırken şimdi bir de hapsedilme ve cezalandırılma şeyiyle karşı karşıya gazeteciler. Ama Yaşar Kemal gibi örnekler aynı zamanda tüm bu günlerin geçeceğine dair de bir umunda işaret ediyor olabilir. Onu da her zaman akılda tutalım isterim. Onların yaşadıkları ettiklerini düşündüğümüzde yani sıfırdan başlamıyoruz hiçbir güne sonuçta. Evet ama bir yandan da Yaşar Kemal kadar... Kocaman yürekli ve etrafındaki insanlara el veren insanlarımız yok. Yani belki de o eksikliğinin önemli taraflarından biri bu. Ee, başka belki çok kişisel bir şey bu ama evet. 70'li yıllarda Yaşar Kemal 71'de tutuklandığında kendisiyle beraber dostları da, eşi de e, tutuklanıyor. E, kendisi erken çıkıyor sonra onlar da 3 ay kadar sonra e, çıkacaklar. Bu süreç içinde hapishanede dostlar ediniyor. İşte kendi yoldaşları var, hani hapislik var yani işin içinde. Hı hı. Bugün artık pek çoğunu başka alanlarda tanıdığımız insanlar o zamanlar daha 20 yaşlarında bir nedenle hapse düşmüşler. Hı hı. Onlarla da çok konuştuk biz bu süreçlerde. Ve birden şunu öğrendim ki aslında onların pek çoğu içeride Yaşar Kemal onlara yardım ettiği için biraz daha iyi yaşayabilmiş. Mesela bu hani bir dostluk bir dayanışma ama onun ötesinde de e, kendisine sorulan sorulara yanıt verirken kendisine hadi bak burada bir problem var bize destek ol derken de e, aynı adamı görüyoruz. Yani evet tabii ki ümit yani, ümitten var, yani ümit, ümit var kalmak istiyoruz ama bu kadar da büyük desteklerimiz olmuyor galiba evet. artık. Peki o zaman toprağa bol olsun diyelim <gülüyor> pek çok manaya gelsin aynı anda. Seven Gülsömen çok teşekkürler ekleyeceğiniz bir şey yoksa. Yani galiba e, Yaşar Kemal üzerinde konuşmak e, onu hep çok özlemek demek. Kesinlikle öyle. <gülüyor> teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.